zeyr Zeyl Bismillahirrahmanirrahim İlem eyyühel aziz Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi, her şey kendi kendine teşekkül etmiştir. İkincisi, mucid ve müessir esbaptır. Üçüncüsü, tabiat iktiza etti. Bu üç kelimatın, pek çok muhalata zarf oldukları hakkında yapılan beyanatı dinle İnsan mevcuttur. Bu mevcut insan birinci kelimeye nazaran hem saniidir hem masnu. İkinci kelimeye göre esbabın tesiriyle vücuda gelmiştir. Üçüncü kelimeye nazaran mevhum tabiatın eseridir. Dördüncü cihet ise hak ve hakikatin istilzam ettiği gibi Allah'ın masnu'udur. Evvelki kelimenin gayri mahsur muhalatı. 1. O kelimenin iktizasına göre insanı teşkil eden zerrelerin her birisinde hem insanın içini hem kainatı görecek bilecek bir göz, bir ilim vesaire sıfatı lazimenin bulunması lazımdır. 2. İnsanın bedeninde zerrattan teşekkül eden mütehalif mürekkebat adedince matbaalarda hurufatı tertib etmek için kullanılan kalıplar gibi kalıplar lazımdır. 3. Kargir kemerlerin taşları gibi her bir zerrenin arkadaşlarına hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Ve keza her birisi ötekilere hem zıt hem misil hem mutlak hem mukayyet olması lazımdır. 2. kelimenin muhalatı. 1. İnsanın mehazi yani insanı teşkil eden maddeler eczahanelerde bulunan ağızları mühürlü Ayrı ayrı, çeşit çeşit, mütebain ilaçlar gibi maddelerdir. Hiç kimsenin ele dokunmaksızın ihtiyaç nisbetinde kemale intizam ve müvazene ile o ilaçların şişelerden kendi kendine çıkıp hayati bir macun vaziyetine gelmesi mümkün ise insanın da sanisiz esbab ve camid camideden suduru mümkündür diyebilir. 2. Bir şeyin kemali intizam ile gayri mahdut, kör, sağır, camit Şuursuz esbaptan sudurunun muhaliyeti nisbetinde sanisiz insanın da o maddelerden yapılması muhaldir. Mahaza maddi esbabın yalnız zahire taalluku vardır. Batındaki latif, ince, garip nakışlara, sanatlara nüfuzu yoktur. 3. O kelimenin iktizasına göre kemali ittifak ve intizam ile ihtiyacat nisbetinde gayrı mahsur esbabın bir cüzde bir hüceyrede ihtimâları lazım gelir. Bu ihtima, alemin ezzâ ve erkanının azametiyle beraber senin elinin içine girip ihtimâ etmeleri demektir. Çünkü insanın ustası esbab olduğu takdirde, alemin bütün ezzâ ve erkanı insanla alakadar olduğuna nazaran, insanın yapılışında amil ve usta olmaları lazım gelir. Bir usta yaptığı şeyin içerisinde bulunduktan sonra yapar. O halde İnsanın bir hücresinde alemin edzası ihtima edebilir. Bu öyle bir muhaldir ki muhallerin en mümteniidir. Üçüncü kelimenin muhal ve butlanı ise Evet, tabiatın iki ciheti vardır. Biri zahiridir ki ehli gaflet ve dalaletçe hakikat zannedilmiştir. Diğeri batınıdır ki sanatı ilahiye ve sıbgay rahmaniyedir. Tabiata ilaveten iddia edilen kuvvet ise Halikı i Hakime Alimin cilbeyi kudretidir. Ehli gafletin sani olarak telakki ettikleri tabiata, cenah olarak yapıştırdıkları kör tesadüf ve ittifak ise dalaletten neş eden ıstırar neticesinde şeytanların ihtira ettikleri hezeyanlardır. Çünkü müteddit eserlerimde kat'i bir surette ispat edildiği gibi harikaların harikası olan şu sanat ancak ve ancak bütün evsafı kemaliye ile müttasif bir habiri basirin yedi kudretinden çıkmamış ise şu kesif, camit, mukayyet, miskin mümkünin eliyle mi şu kainata giydirilen gömlek yapılmıştır? Yoksa alemlere giydirilen şu güzel teşekkülleri, nakışları bauda veya mı yapmıştır? Haşa sünne haşa Evet, insanda her şeyde sani ezeliğinin masnuu olduklarına, mevcudatın adedince şahitler vardır. Mesela 1. Kainattır. Evet, kainatın ihtiva ettiği bütün zerrat ve mürekkebatın her birisi beş lisan ile şehadet etmektedir. 2. Kur'andır. Evet, Kur'an bütün enbiya, evliya ve muvahhidinin kitaplarıyla sayfî kevn ve vücutta yaratılan icadî ve tekvînî ayetler Hâlık'ın halllakiiyettine adil şahitlerdir. 3. Mahlukatın reisi ve rasulu, bütün Enbiya, evliya, melaike ile birlikte her şeyin sani Allah olduğuna ilân-ı şehadet ediyorlar. 4. İns ve cin tayeleri enva en ihtiyacatı fıtriyesiyle şahittirler. 5. Ulûhiyet ve hallakiyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğuna Allah da şehadet ediyor. Arkadaş, sanatın vücûhu selâse-i mezkûre üzerine mümkine veya Hakk'ın istilzam ettiğine nazaran vacibi olan isnadı meselesi semeredar bir ağaç meselesi gibidir. Şöyle ki ağacın o semereleri ya vahdete isnad edilir, yani neşvunema kanunuyla ağacın kökünden, kök de çekirdekten çekirdek de evamiri tekviniyeyi temessülden evamiri tekviniye de kün emrinden kün emri dahi vahidi vacipten sadır olmuştur. O vakit o ağaç bütün edzasıyla yapraklarıyla dallarıyla semereleriyle yaradılış kolaylığında bir semere-i vahide hükmünde olur. Çünkü vahdete nisbeten küçük bir semere ağacı ile pek büyük ve çok semereli bir ağaç arasında fark yoktur. Bu ademi fark Vahdette suhutle yüz, kesrette suubetle üsrun bulunduğundan neşet etmiştir. Eğer kesrete isnat edilirse, her bir semere, her bir çiçek, her bir yaprak, her bir dal, tam ağacının vücuda gelmesine lazım olan bütün alat, cihazat, esbab vesaireye ihtiyaç gösterecektir. Çünkü kül cüzde dahildir. Ona ne lazımsa buna da lazımdır. Mesele bu iki şıktan hariç değildir. Biri vacip, diğeri mümtenidir. Hülasa, bir hücrenin vücuda gelmesi kendisine isnat edilirse, kainata muhit olan sıfatlar kendisinde lazımdır. Esbaba isnat edilirse, alemdeki bütün esbabın o hücrede ihtimalları lazım gelir. Halbuki sineğin iki eli sığmayan bir hücre iki ilahın tasarrufuna mahal olabilir mi? Haşa. Mahaza hücreden tut Âleme kadar her bir şeyin bir nevi vahdeti vardır. Öyleyse sani sâni de vahid olacaktır. Çünkü vahid ancak vahitten sudur eder. Ve keza bir habbe şemsi ziyası ile, rengi ile, tecelli sureti ile içine alabilir. Fakat mastariyet itibariyle bir habbe iki habbeyi içine alıp onlara mastar olamaz. Ve keza vücudu harici vücudu misaliden daha sabit, daha muhkemdir. Vücudu harici'den bir nokta, vücudu misali'den bir dağı içine alabilir. Keza lek vücudu vücubi daha kavi, daha rasih, daha sabittir. Belki de vücudu hakiki vücudu harici ondan ibarettir. Binaenaleyh ilme muhiti ezeli'de temessül eden imkâni vücutlar, vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayna ve mâkesdirler. Öyleyse ilmi ilme ezeli imkâni vücutlara ayna olduğu gibi İmkâni vücutlar da vücud-u vücubiye ainedir. Sonra o imkânî vücutlar ilm-i vücudu vücud-u hariciye intikal etmişlerse de vücud-u hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. İlem-i göhal aziz, kevn ve vücut sahasında durup ahvali âleme dikkat eden adam hadsi bir süratle anlar ki tesir ve failiyet, latif, nurani, mücerret olan şeylerin şehni olduğu gibi İnfial, kabiliyet, teessür de maddi, kesif, cismani şeylerin hassasıdır. Evet, misal olarak semadaki nur ile yerdeki şu kocaman dağa bak. O nur semada iken ile yerde iş görür, faaliyettedir. O dağ ise azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var, ve ne de bir fiili var. Ve keza Eşya arasında vukua gelen fiillerden anlaşılıyor ki hangi bir şey latif nurani ise sebep ve fail olmaya kesb-i liyakat eder. Kesafeti nisbetinde de infial ve müsebbibiyet mertebesine yaklaşıyor. Bundan anlaşılıyor ki esbabu zahiriyenin halikıyla müsebbebatın mucidi ancak ve ancak Nurul Envar sani ezeliidir. İlem eyühel aziz, tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül evham zulumatını dağıtıyor. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki, harici, umumî ahvalata teemmül ettiğin vakit, sathi, icmali düşün, tafsilata geçme. Çünkü icmalde fezlekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Hem de afaki tefekkür dipsiz denize benziyor, sahili yoktur, içine dalma boğulursun. Arkadaş, nefsî tefekkürde tafsilatlı, afaki tefekkürde ise icmali yaparsan vahdete takarrub edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır, enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte dalalete îsâlet eden kesret yolu budur. İylem eyyühelaziz! insan ne kadar cahil ve gafildir, ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaatı muhakkak, yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr azimi terk, dalâleti irtikab eder. Evet, sofestâînin bir şüphesi için, binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan, çok veham, ihtiyatlı olduğuna nazaran, dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa, içtinab eder. Ahiret işi olursa, onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde, içtinab etmez. İşte cehalet, bu kadar olur. İ'lem Eyühelaziz, ruhu insani, gayr mütenahi ihtiyaçlara giriftar, gayr mütenahi elemlere mahaldir, Gayri mahsur lezzetlere iştihalıdır. Gayre mahdud amali beslemektedir. Hatta kalbin dalaletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat gayri mütenahi elemleri tazammun ediyor. Binaen aleyh ben neyim? Ne kıymetim var ki benim için kıyamet kopsun, mizan vaz edilsin, hesap görülsün demeye hakkın yoktur. Ey kemali gurur ile dalalet kürsüsünde oturan, hayatına mağrur olma zira o hayat bir mugalata ile kaimdir. Şöyle ki o kürsüde oturan dal zeval ve fena'nın dehşetini düşünüp korktuğu zaman saadet ebediye ihtimaline kaçar. Tekâlif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. Bu mahalata ile her iki elemden kurtuluyor. Lakin kısa bir zamanda düğüm açılır, hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder. Ve keza, musibet ta'müm ettiğinde, elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye, yine yük altından kaçar, fakat musibet ağam olduğunda, elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası, ahbabı da o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu, ebn-i cinsiyle alakadardır. Ne kadar umumî olursa, o kadar da elemi fazla olur. Ey şek cephesinde, Gaflet gölgesinde istirata çekilen biçare gaflet serinliğinde şek içinde zevkettiğin lezzeti lezzet sanma o zehirli baldır az bir zaman sonra cehennemi bir azaba inkılap edecektir eğer alamın lezaize, narın nura inkılap etmesi emelindeysen, evkât-ı hamsede rükû ve secûd kancasıyla gururun hortumunu bük sık başını kır imanı doldur Sonra ayata tefekkür ile taate devam eyle ki şek ve gaflet perdeleri yırtılsın bu dalalet acılığından necatın halaveti tavazzuh ile münacat lezzeti ortaya çıksın. İlem eyü'l ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe imtihan yoktur. Çünkü seyyid efendi abdini hizmetkarını tecrübe ve imtihan edebilir. Fakat apt seyidini imtihan etmek selahiyetinde değildir ve keza insan Rabbini halikını tecrübe edemez.